1883 numaralı konu İbn Abbas ve Übey bin Ka'b radiyallahu anha'ın dua sayesinde yağmurdan korunmaları İbn Abbas şöyle anlatıyor Hazreti Ömer bir gün bize gelin kavmimizin bulunduğu yere Mekke'ye gidelim dedi Bunun üzerine onunla birlikte yola çıktık Yolda Übey bin Kap'la ben kafilenin gerisinde kalmıştık Bir ara yağmur yağmaya başladı Übey ey Rabbim şu bulutların eziyetinden bizi koru diye dua etti Üzerimize bir tek yağmur damlası dahi düşmedi. Daha sonra öndekilere ulaştığımızda onların sırlı sıklama olduklarını gördük. Bizim hiç ıslanmamış olduğumuzu gören Hazreti Ömer, siz neredeydiniz ki yağmurdan kurtuldunuz diye sordu. Ben de Ebu Münzir Übeyi bizi bu bulutların eziyetinden koruması için Allah'a yalvardı dedim. O zaman Hazreti Ömer, peki bizim için niye dua etmediniz dedi.